Neredeyse bütün hukuk literatürlerinde suçluların dahi susma hakları vardır. Fakat şahit olanların, tanık olanların susma hakları yoktur. Ben bu milletin hepsinden özür dileyerek beyan etmem gerekiyor ki henüz şahit olduğumuzda tam olarak emin. Değilim. Eğer siz din bilmiyorsanız, dini yaşamanız önemli değil. Dini bilmeden Ortadoğu siyaseti konuşamaz bir adam. Gazze Sağlık Bakanlığı 649 sayfalık bir rapor yayınladı hocam. Sayfalarca sıfır yaşın altındaki bebek şehitler vardı. Bütünün içinde parça olmak değil, bütünün sahibi olmak adına bir yaşam sürdüğümüz için Gazze bizde değil. Ağlar efendiler. Mürekkep kandan ağırdır. Kalem de kılıçtan keskindir. Kalemi kim elinde tutuyorsa dünyayı o yönetir. Efendim saygılar. Dijital intifada programının yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Günlerden, haftalardan, aylardan ve neredeyse geldiğimiz ahval ve şerait itibariyle yıldan yıllardan bu tarafa diyeceğimiz bir eşikteyiz. Her birimiz şahitiz. Her birimiz tanığız. Uluslararası hukuk kavramı bugün artık yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bunun da şahidiyiz elbette ama neredeyse bütün hukuk literatürlerinde suçluların dahi susma hakları vardır. Fakat şahit olanların, tanık olanların susma hakları yoktur. Evet şahidiz. Günlerden, haftalardan, aylardan ve yıldan bu tarafa Gazze'de yaşanan ve yaşanmayan her şeyin şahidiyiz. İşte bu şahitliği bir adım öteye taşımak için Dijital İntifada programında Bekir Deveri YouTube kanalında her hafta birbirinden kıymetli misafirlerimizi sizlerle bu ekranda, bu platformda buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün, bu hafta Dijital İntifada'da yine kıymetli bir misafirimiz var. Kendileri... Daha ziyade takipçileri tarafından, okurları tarafından ada abi olarak biliniyor. Kitapta yazmaz olarak biliniyor. Çok kıymetli Cüneyt Sezer burada. Cüneyt Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Umarım afiattesinizdir. Niyetimiz var. İyi Niyetimiz olur inşallah. Var, iyi olmaya. Niyetimiz var. Gayretimiz var. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum bu davet için. Sağolunuz. Dijital intifada diyoruz. Dijital intifadanın gelinen noktasında tanık olduğumuz, şahit olduğumuz her şeyin sonrasında şöyle bir soruyla müsaadenizle başlamak isterim. Bu geride kalan bütün şahitliklerimiz sonrasında en çok neyi öğrendik? Siyonizmi mesela gerçekten tanıdık mı? Kendimizi hem birey olarak hem şahıs olarak, mümin olarak, Müslüman olarak Artımızla ve eksimizle, gücümüzle ya da acziyetimizle ama evvela Siyonizm'i tanıdık mı İslam dünyası kavramının ne olduğunu ne olmadığını, izzet kavramının ne olduğunu ne olmadığını, mesuliyetlerimizin neler olduğunu, açıklarımızın neler olduğunu ne kadar tanıyabildik? Biraz buradan başlayalım isterseniz. Şimdi biraz biliyorsun biraz acıtmayı seven, çünkü acıdıkça var olduğunu hissetmenin gerçekliğine inanmış bir adamım. Bu noktada şunu söyleyebilirim, tanımadık. Hakikaten tanımadık. Hatta bunu tanımlamalarla ilişkili olarak söylemekte fayda görüyorum. Çünkü ne zaman çalışmaya başlasak, yurt dışında işte araştırma merkezleri, düşünce kuruluşları, buradaki çalışmalar vesaire her seferinde geri dönüp bir kelime ve kavram hususuyla alakalı problemlerimiz olduğunu gördükten sonra yeni bir sözlük yazmak zorunda olduğumuzu hissederek bir başka heyeti ile beraber sözlük yazmaya niyetlenmiş ve yola çıktık. Kavramsal bir sözlüğü yeniden ifade etmek üzerine çünkü girişte senin söylediğin şey çok mühimdir. Şahit olduk dedin ya <gülüyor> oradaki şahadetten kastımız uzakta bir yerde gerçekleşmiş bir olayı görüp Aa, gördün mü adamı dövüyorlar tüh tüh ya bir dakika telefonum çaldı şehadet midir? Yoksa işin orasında adam dayak yerken sopayı tutmak, tutamıyorsan polisi arayan adam olmak, polis geldiyse hakikaten olaya ben de şahidim diyerek olaya müdahil olmak bir şehadettir. Eğer İslam düşüncesi açısından bakıyorsak şehadet dediğimiz şey Allah zülcelal'in Varlığına inanmak, onun peygamberine inanmaktır. Şahit olduğum kelimesini burada kullanıyoruz. Halbuki Cenab-ı Hakk'ı görmek bu dünya için mümkünat olmayan bir durum eğer, hı hı. nihayetinde bunu görecek olduğumuza şehadet ederken hep içinde olabilmek için, ibadeti, taatı ya da iyilikleriyle onun içinde olmaksa, hakiki şehadetin bu olduğunu kısaca ifade etmem icap eder. Hı hı. O zaman ben bu milletin, Hepsinden özür dileyerek tekrardan beyan etmem gerekiyor ki henüz şahit olduğumuza tam olarak emin değilim. Hmm. Çünkü bugün daha buraya gelmeden evvel bir mekanda neden bu ürünü satıyorsunuz bu boykot değil mi cevabını ifadesini söylediğimizde cevap şuydu. Müşterilerimiz o kadar yoğun istiyorlar ki bir bir temin etmekten yorulduğumuz için yan marketten. Yani yani orada normalde yok. yok fakat talep geldiği Müşteri için. diyor ki getir yandan al getir marketten al getir o olmazsa bunu yiyemem dediği için diyor git gel yapmaktan yorulduğumuz için yaptık abi ama utanıyoruz. Şimdi o zaman şehadetimizin hakkıyla henüz farkına varamadığınızı gündemin bir şekilde güncelin içerisine kayarak elbette konuşacağız <gülüyor> narini vesaire. <gülüyor> Ama gündemin içerisine bugün bakarsanız Twitter'a sosyal mecahaya ağırlıklı olarak gündemin hengamesine kaymış olan bir anlayış günün sonunda şehadetinin çok da farkında olabildiğimizi söyleyemiyorum. O yüzden toplumsal açıdan da değerlendirdiğimde bunu içerik üreticileri olarak hiçbir zaman gündemden düşürmeden ifadeye devam çeşitli şekillerde ifadeye devam olmadı bir daha olmadı bir daha der mahiyetiyle sürekli ayakta tutmak zorunda olduğumuzu fark ediyorum. Çünkü ben şöyle düşünüyordum. Abi o kadar çok anlattık ki. <gülüyor> şimdi bir şehre gidiyoruz. Adını vermeyeceğim. <gülüyor> ya bu şehirdeki insanlarla muhabbet ettiğimizde biz bunu birebir karşılığını görürüz dedim. Hani o altyapı var diye Vardır düşünüyorsunuz. Vardır canım. O yani, bilgi kesin. o arka planı. Yani, Siyonizm dediğimde evet abi. Budur. Siyonizme karşıyız. Ya, onun üzerine bina çıkarız. Yapı. Öyle bir şey Yok, yok. Ben bir geziyorum. kez daha, bir kez daha o zaman duramazsınız. Yani çünkü neden bu yaşadığımız çağın değil, sadece gereği bu yaşadığımız çağın insanın hayata bakış açısı, sorumluluk almak üzerine değil vazifelileri sorguya çekmek üzerine olduğu için. Vazifelileri. Evet, sorguya çekmek. Kafasında bu Hı -hı. siyonizm davası için, bu Gazze davası için. Bu inanç davası için insanlar kafasında vazifelileri etiketlemiş. Hmm. Diyor ki işte. İsmail Halis konuşur. Bekir devli konuşur. İşte Ahmet Bey konuşur. Yusuf Hoca konuşur. Bunlar zaten konuşur. Hmm. Bunlar vazifelisi. Konuşmuyorlarsa. Gündemden konuşmaya başladılarsa vazifelileri düşünsün diyen bir anlayış olduğu için. Yani bu namaz sadece imama değil. Cemaate de farzdır. ibaresini kadar... Net, oturmuş bir duygu henüz yok. O işte o şehadet kavramına yok. ilişkin olarak az önce düştüğünüz notlara geliyoruz tekrar. Evet ben bunu yok dememdeki kasıt şu. Kötülemek mahiyetiyle değil. Bir durum tespiti. Vazifelere evet. devam, hı hı. anlatmaya devam, yazmaya, çizmeye, konuşmaya devam, film çekeceksek film çekmeye devam, resim yapacaksak resim yapmaya devam. Ama biz bu meseleyi bütün çerçevesiyle durduğumuz anda kesinlikle şu noktaya itibariyle 3 gün sonra bu iş unutulacak. Durduğumuz anda diyorsunuz. Bitecek. O zaman durmak yok. Durmak Bütün yok. alanlarda. Kesinlikle yok. Yani bunu zaman zaman belki içerik üreticileri şöyle düşünüyor olabilirler. Hani sürekli mevzuyu anlatınca ya bir daha gazze konuşacağız. Acaba insanlar sıkılırlar mı? Hı hı. Peki acaba ölen insanlar geriye dönebilirler mi yani? Bir daha konuşmak zorundayız. Ben bile bunu, bu hengamede şeyi düşünmüşümdür. Yani bu canlı yayına gidiyoruz. Yine bunu konuşacak mıyızı bir an düşünüp sonra sokağa indiğimde gençlik merkezinde çocuklarla bir araya geldiğimde ya diyorum ki bir dakika Gazze'yi unutmuşuz. Aradan 3 gün 3 saat geçtiği anda çünkü fikri sorumluluk değil dedim ya vazifelileri takip söz konusu biz henüz bu insanlara... Hı hı. Vazifenin bütüne ait olduğunu ne yazık ki empoze edemedik. Bütüne ait olduğunu. Evet. Hay hay. Burada ayrıca şöyle bir gözlemim var. Kanaatım var ve onu bir soruya dönüştürüp Eyvallah. kanaatinizi merak ediyorum gerçekten. Çünkü bütün meselelerin kökü de göğü de kanaatimce burası. Ve bir çıkış yolu arayacaksak bulacaksak sanırım buralardan geçiyor diye düşünüyorum. Şöyle biz Gazze'yi az evvel gündem dediniz ya. Galiba bir haber konusu olarak, bir gündem konusu olarak aldık. Yani işte 3 gün ateşkes olduğunda olacaksa ki yakın zamanda olmuştu malum. Olup olmaması hep konuşuluyor. O durumda Filistin, Gazze artık gündem değil mi? Sanki biz asıl mesele ilk sorumu o sebeple. Biz Siyonizmi tanıdık mı? Gerçekten sorumun temel sebebi budur. Gündemde 1, 2, 3, 4, 5 ne olursa olsun herhalde insanlığın geleceği için insan varlığının devamı için Türkiye'mizin varlığı için açıkçası biz sıfır noktasına Hristiyan Siyonizmini tam olarak tanımayı, anlamayı, anlatmaya hasretmeliyiz diye düşünüyorum. O sebeple hala hayatın bütün çeperlerinde siyasetin, ekonominin, diplomasinin ...işte dijitalin, dijital habitatın, ekosistemin her bir algoritmasında galiba orayı öncelemeliyiz. İşte bunun neresindeyiz? Ya ben bu konuya şöyle bakıyorum. Dünya hayatında biz Gazze'yi daha henüz tanımadık ki Siyonizm'i tanıyalım diye düşünüyorum. Yani Gazze nedir hala bu mevzuda tam olarak içimize bir şey sindirebildiğimize farkında değiliz. Hmm. Sindirebildiğimizi düşünmem. Ne manada? Şimdi... İslam dünyası açısından şehirlerden iki tanesi net ve açık oturmuş değil mi? Yani Mekke demek tevhid demektir. Hı hı. Medine demek peygamber demektir. Ve buna bağlı olan her şeydir. Unuttuğumuz bir şey var. Yeryüzünde var olan bütün kadim şehirlerin sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik alanda bu kan damarlarını pompaladığı bir hormon mu dersiniz? ...molekül mü derseniz bir etkisi vardır... ...ve sonuna kadar devam edecektir. Gazze... ...eğer Kur'an-ı Kerim'in penceresinden bakıyorsanız... ...yahut hadislerden ya da siyerden... ...nereden bakıyorsanız bakın... ...harekettir. İman ettin. Hı hı. Peygamberi çok sevdin. Şimdi yürüyecek misin? Şimdi bir şey yapacak mısın? Şimdi yükseltmek, yükseltmek... ...taşımak, taşın üstüne basmak... ...taşın üstüne taş koymak istiyor musun... Eğer orası Mekke olsaydı allah Zülcelal peygamberi miraca Mekke'den de çıkarmaya kadirdir. Hayır o çıkış noktası Kudüs'tür. O zaman biz tersine bir düşünceyle tersine kavramsal bakış açısıyla şunu söyleyebilirim. Taş üstüne taş koymayı unuttuğumuz için yükseltmek için başkasına omuz vermek gerekliliğini bir kenara bırakıp ben buradayım ha dediğimiz için bir şeyin bütünün içinde parça olmak değil, bütünün sahibi olmak adına bir yaşam sürdüğümüz için Gazze bizde değil. Kudüs bu yüzden bizde değil. Bu bizden değilliğin karşısındaki büyük düşman siyonizmi. Yani kendini tanımadan düşman tanımlaması yapamaz. Sen nesin ki adamlar sana neden düşman? Sen nesin ki ya da İki yaşında, altı aylık, dört aylık ya da hamile bir hanımefendi ne anlama geliyor ki siyonistler için? Bunun canını almak bu kadar önemli. Gazze Sağlık Bakanlığı 649 sayfalık bir rapor yayınladı hocam. Evet. 649 sayfa evet. yakın zamanda. Sayfalarca bir yaşın altında yani sıfır yaşın altındaki bebek şehitler vardı. Evet. Vardı. Ve Televizyon programlarında ben onu birkaç kez dile getirdim. Editör arkadaşlarımızla da masaya oturduğumda konuştum. Konuyu sürekli hı hı. silah, refah sınır kapısı, devletler ve siyaset üzerine getiriyoruz ama bütün kavganın başlangıç noktası bir tane. Buradaki insanlar Müslüman. Eğer siz din bilmiyorsanız dini yaşamanız önemli değil. Dini bilmeden ortadoğu siyaseti konuşamaz bir adam. Dinin insan vicdanının karşılığını bilmeden bunu ifade edemez. O zaman siyonizmi tanımak için bu insanlara ekseriyetiyle dindarların da bu işe vazife bilmesi de bu söylediğimin bir delilidir. Yani ben karşı cenah diye tabir edebileceğimiz seküler tayfadan kendini yırtarcasına bir Filistin hikayesi dinleyemedim. Hani diyorlar ya efendim bu bir insanlık davası. Madem ki insanlık davasıdır o zaman bu seküler dünyanın dijital yüzlerinden neden ben 5, 6, 7, 8, 10 ya da bir tane program seyredemedim? Bunun gerçekçi cevabı galiba şu. Bugüne kadar Yahudilik ve Siyonizm ve tam o Hristiyan Siyonizmi dediğimiz Mesiyanik geleneğin, ritüelin Bilinen bilinmeyen bütün temsilcileri bugüne dek bir şeyler anlattılar, bir şeyler söylediler. Onlar arasında bence hiç unutmamamız, hatırdan çıkarmamamız gereken unsurlardan bir tanesiydi bence. O inanç için nerede olurlarsa olsunlar kendileri dışındaki bütün insanlığın insan olarak görünüp görünmediğiyle alakalı teolojik bakış açıları. Hocam, teoloji masaları var. Teoloji masaları var. Şunu söylüyorum. Yani kendileri dışındaki tüm varlıkları evet. insan olarak vasıflandırmıyorlar. Siz Türkiye'deki bazı seküler çevrelerden söz ettiniz ya. O seküler çevreler Türkiye'de sanki o başka ideolojiyi de oraya zerk ettikleri için siz onların dünyasında insan değilsiniz. Bir yaşında onların bebeğinizde bir değil. acıyı hatırlatmak değil istiyorum. Nedir o? Seküler dünyadaki arkadaşlarıma şunu son zamanlarda hatırlatmaya başladım. Bu işin İslam'ın bir konusu olduğunu düşünerek hı hı. insanlık davası olduğunu iddia etmenize rağmen Gazze'yi bu denli gündeme taşımıyor oluşunun sonucunda hı hı. zannetmeyin ki bir kenarda duracaksınız. Günün sonunda Siyonist geldiğinde önce sizin kasalarınıza yer koyacak. Bizim zaten bir canımız var. Hı hı. Ama sizin canınız yanında bir de kasalarınız var ya. Önce o kasalarınız gidecek çünkü anlayamıyorsunuz. Adınız Ahmet Mehmet Mustafa olduğu için hala siz doğal düşmanlıktan bu sekülerlikte kurtulma şansınız yoktur. İlla dönün gelin dindar olun manasıyla değil ama. Türkiye'de toplumsal ve sosyal bir bilincin nasıl oluştuğunu sosyolojik olarak incelediğinizde şunu görürsünüz, görüyoruz işte toplumun bütün kesimleri tarafından hı hı. ayyuka çıkan bir haykırış olduğu andan itibaren toplumun gündemine geliyor EYT gibi bunu her yerde söylüyorum çünkü istediniz, mücadele ettiniz, kavga ettiniz ve sonucunu aldınız beğenin ya da beğenmeyin o zaman toplumun burada bir kesimi hala bu meselenin Sadece ve sadece dindar, günde beş vakit namaz kılan ve biraz da bu konulara hassasiyet gösteren insanların derde olduğunu görüyor olması, Türk bayrağının, siyonizmin en doğal düşmanı olduğunu hala fark etme işi, bu sınırların sonunda mutlaka çiğnenmesi gerekliliğini unutmuş olması, doğal olarak bize onu sokakta net olarak hissettirmeye engel oluyor. Hmm. O zaman... Osiyonizmin siyonizmin ara kodlarına gidebilmem için önce ana caddesini bir anlamam lazım. Yani bu adamların gerçekten tık tık tık sırayla yukarıya çıka çıka Lübnan'ı, Suriye'si ve Türkiye'siyle mücadele etmezlerse bitecekler. Onlar da bu mücadeleye muhtaçlar bu arada. Çünkü dünyanın dört bir tarafından finans sağlayabilmek, insanları bu noktada bir araya getirebilmek ve gecenin bir yarısı zundan bir toplantı yapıp şahit olduklarından bir tanesi bir gecede 100 milyon doları yarım saate toplayabilir olmak burada çocuklarınız ölebilir diyerek siyonistlerin kendi dünyasıyla 2-3 tane yaşanmış olayı ajite ederek verdiği profesyonel dramatizasyonu engeldir o yüzden mecbur sürekli diri tutmak zorunda savaşı diri tutmak zorunda yani arkasında batı dünyasında almış yola devam eden bu süreçte ben çok daha fazla anlatmak zorunda olduğumuzu fark ediyorum. Yani bu adamların edebiyatımıza ne kadar etkisi olduğu henüz konuşmadık. Hı hı. Müziğimizi nereden tuttular konuşmadık. Sözlüklerimize ne yaptılar konuşmadık. Sinemaya nereden vuruyorlar konuşmadık. Konuşmadık konuşmadık. Biz şu ana kadar Gazze'de bir soykırım var diye haykırdık ve haykırmaya devam edeceğiz. Ama bunun yanı sıra madem ki meseleyi derinleştirmedikçe millet toplu halde anlayamıyor. Hı hı. O zaman yayman gerekiyor. Yani ben zaman zaman onların yazdığı kitap incelemelerini yapıyoruz. Bilmem neyi yapıyoruz bir sürü şeyle. Ki siz Tevrat çalıştınız. Tevrat'ın tefsirini Çevir, yapmış çevirdim. birisi olarak da şunu söyleyebilirim. Çok açıklıkla söyleyeyim. Bugün İncil'in tefsiri bitti. Şimdi Amerika'da yayına hazırlanıyor. <gülüyor> Bu tefsiri okuduğu anda Hristiyanların Müslüman olduğuna şahit oldum. Ve kimilerinin bana şu cümleyi kurduğunca jeton düştü. Biz Hz. İsa gibi bir insanın, Tanrı'nın oğlu olduğuna inandığımız bir insanı çarmıhta gerildiğine mecburen inanıyorduk ama ne vicdanımız ne aklımız kabul etmiyordu. Delili görünce kendimizi attık dışarıya. Siyonizmin delilleri Amerika'da henüz görülmüş bir şey değil. Bu çok dramatik bir cümle. Hiç görülmedi. Çünkü Amerikan medyası, Instagram'ı, Metas'ı, Veri yönetimi, şu an içeriğini ürettiğimiz mecranın kendisi, bu cümleleri kurduğunuz anda size vurduğu ketler, önlemler, engellemeler hepsini arka arkaya sıraladığınız zaman şu anda Amerikan halkının yüzde yetmişi siyonizm kelimesi karşılığında size iki cümle kuramaz. Benim ülkemde bu yarı yarıyadır. Hı hı. Aşağı yukarı. Benim ülkemin diğer yarısı da hala siyonizmin ne olduğunu bilmemektedir. Siz Bu Siyon... kadar büyük bir küresel fotoğraf karşısında dahi bilinemeyecekse bize daha ne Siyonizmi, Hristiyan Siyonizmini anlatabilir? Şimdi şöyle anlatabilir. Biz insanlara kazandıklarıyla var olabileceklerini ve kazandıkları kadar güçlü olabileceklerini öğrettik ya. Aha. Hepiniz bireysiniz, özgürsünüz, muhteşemsiniz, harikasınız dedik ya. İnsanları bir taşın altına, eline, ayağını, vücudunu, gövdesine sokmaktan koyduk ya. Sorumluluk almadıkça saygın olamazsınız, diplomalarınız işe yaramaz demedik ya. Günün sonunda insanlar şu noktaya geldiler. Biz güçsüzüz, paramız az, silahımız az, şimdi susmak zorundayız diyen bir kitlemiz var. Çünkü aynı kitlenin sorumluluk altına girmek istemediğini de görüyoruz. Sorumluluk altına girdikçe ve yük taşıdıkça güçlenirsiniz ibaresini bu millet... 700'e yakın yıl yaşadı. Sorumluluk altına girdikçe güçlenirsiniz. Evet. Yükünüz de büyür, evet. sorumluluğunuz da büyür evet. ama gücünüz de büyür. Evet. Bu böyle bir orantıyla. Cebinizdekiler güç değil. Tarih bölünce böyle. Çünkü Siyonistler 1940'lı yıllara kadar açık söylüyorum herkese de ispat hazırım. İstedikleri Hı -hı. kadar bana Rothschild hikayesi anlatsınlar. Rothschild'ı ayrı konuşuruz ama bir hakikat var. Bu adamların Bizden daha fazla parası, daha fazla imkanı, daha fazla herhangi bir şeyleri yoktu. Ama onlar bizden daha fazla inandıkları ya da bizim onlardan daha az inanmaya başladığımız yerde onların önüne geçtiler. O inanmak beraberinde çalışmayı getirdi sanırım. O sorumluluktan vazgeçmediler. Dünyanın neresine gidiyorsan git. Yahudiysen diğer Yahudi için kardeşsin. Ya bu benim. Sen, bu, bu, onların, bu arada bu onların şeriatinde yok. Hmm. Bu Yahudi şeriatinde kardeşlik diye bir şey olmaz. Kopya alıyorsunuz, kendi hayatınızda kopya alıyorsunuz. Bütün bu kopya süreçlerinde herhangi bir yerde bir şey yapmak istiyorsanız sizi, siz bir haberiniz olsun ya da olmasın sizi bir Yahudi desteklemeye başlıyor. Bu destek mekanizması bir anda bir çığ gibi bir hale geldi. Dünya siyasetinde yani şunu söylemeye çalışıyorum. Müslümanlar sokaklarda miting yapıp sokaklarda sağcı solcu diye birbirlerine zarar ziyan vermeye çalışırken bu adam üniversite masalarında düşünce masalarında siyonizmi bilim dallarının içine sokmakla uğraşıyordu evrim teorisiyle siyonizmi nasıl bağdaştırırım sinemada siyonizmi insanlara fark ettirmeden nasıl yediririm bunu müzik piyasasında nasıl diri tutarım buna uğraşıyordu yani o günlerde gelişen medya gücünü görmüşler ve o kurgunun içinde yerlerini almışlardı. Bugün bizlerse dijital dünyada acıyarak seyrediyorum. Yapay zekanın bir tehdit olduğunu iddia edenlerin varlığı beni çok acıtıyor. Evet. Abiler bu müthiş bir trendir. Şimdiden bu kurguda yapay zekanın ana kodlarını biz ifadelendirmezsek yeniden sinema oldu, medya oldu, edebiyat onların elinde diyorsunuz ya. Oraya bir blok daha heh, eklenecek. Yapay zekayı da ekleyeceğiz. 10 yıl sonra 20 yıl sonra o listeye bir artı daha eklemiş oluyoruz. Evet efendim o günde yapay zeka... Bir büyük açığımız daha oluşacak orada O yani. gün yapay zeka yazacak işte çocuk efendim işte yıllar önce Kudüs diye bir yer varmış. Bu Kudüs nedir? Yapay zekadan cevap. İşte Yahudilerin yerleşim merkezidir. Ee, onların tapınaklarıdır. Onların haklarıdır. Artık canı ne istiyorsa o gelecek önümüze. Çünkü biz yapay zeka hukukunda örneğin Birleşmiş Milletler'e ya da ilgili kurumlara şu teklifi hala götürmedik. Yapay zeka hukukunu biz yazmak istiyoruz. Oysa ki uzayda bir hukuka ihtiyacımız vardır diyerek 1948 yılında Rusya'dan Yahudi bilim adamıyla Amerika'dan Yahudi bilim adamı gönderilerek ikisi ortaklaşa uzay hukukunu yazmışlardı. Önümüzdeki 50 yıl sonra uzayda yaşanacak bir siyonist krizde hiçbir şey söyleyemeyeceğiz çünkü hukukun onlar yazdı ve ikisi sözde soğuk savaşın içinde iken yazdılar. Evet. Çok konuşuyorsunuz. Sadece yazı yazıyorsunuz. Ne işe yarayacağını düşünüyorsunuz diyenlere dedim ki ağlar efendiler. Mürekkep kandan ağırdır. Kalemde kılıçtan keskindir. Kalemi kim elinde tutuyorsa dünyayı o yönetir. 1916'da Balfour sadece bir kalem değildi elbette ama her şey kalemle başladı. Bu kadardır. Haritayı o kalem çizdi. Kesinlikle bu kadardır. Ve bir başka birçok coğrafyada. Gerisi vizyondur. Yasayı, anayasayı sen yazıyorsan her şey ona göre değişir. Birleşmiş Milletler'in yasası senden bir cümle yer alıyorsa o zaman değişir. O zaman benim bugün bir tarafım o tarafta çalışmalı. Bir taraf bu millete çok daha fazlasını anlatmalı çok daha hareketlendirecek unsurlardan asla vazgeçmemeli ve kesinlikle şunu biz üreticiler olarak şunu bilmek zorundayız yazgıda çizgide ya bir şeyler geçiyor mu değil tam tersine on katı daha fazlasıyla beş katı daha fazlasıyla durmaksızın durmaksızın işte o durmaksızın Adımlardan bir tanesi. Eyvallah. Dijital intifada. Çok kıymetli. Tam da o sebeple bizler burada bu seriyi birçok kıymetli aktivist arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız sizler gibi kıymetli isimlerle beraber bu seferimizi sürdürüyoruz. Yani benim anladığım biraz hisseme düşmesini arzu ettiğim şey yine bu. O büyük anlatı savaşına geliyoruz. O büyük anlatı için açılışta ifade ettiniz ya boykot da onlardan bir tanesi. Evet. Hiç durmaksızın anlatmak ama sanki bu küresel anlatı eşiğinde geldiğimiz noktada sadece anlatmak yetmiyor herhalde. Artık tasarım, üslup, çerçeve. Muhatabınız elbette sonsuz kapalı olabiliyor birçok noktada Efendim, ama. Efendim bizim çok acilen yapmamız gereken birkaç şey olduğunu acizane düşünüyorum. Bunun için de birkaç tane temel atmaya gayret ediyorum. Benden önce atarlarsa dua edelim. <gülüyor> bir, bizim çok acil bir düşünce kongresi yapmamız lazım. Hı -hı. Gazze düşüncesi üzerine bir kongre yapmamız lazım. Hı -hı. Çünkü Yahudiler bu işe kongre ile başladı. Meşhur kongreler vardır. Lütfen tarihte okuyunuz. Bu evet. kongreler boş işler değildir. <gülüyor> Sivas Kongresi kadar ihtiyacımız olan bir şeydir. Sivas Kongresi cümlemi lütfen bir tabiri caizse istediği almayın. Tabirin ta kendisidir. Ay, ay. Öyle bir kongreye ihtiyacımız var. İki, bizim bu işi sanat dünyasına taşımaya mecburiyetimiz var. Buna kısa film yarışması mı deriz, yazı yarışması mı, edebiyat mı deriz bilmiyorum. Ama bunu yapmaya mecburuz. Ve üçüncüsü inşallah duyanlar olursa önümüzdeki 23 Nisan'ın çocuk bayramının temasını Gazze olarak belirlemeliyiz. Çanakkale'den Gazze'ye diyerek açıldı evet. malum. Türkiye'de bu yılın eğitim öğretim sezonu. Evet şimdi o 23 Nisan'da olmuş idi. dünyanın bütün çocukları geldiğinde... Onların diğer ellerine de Filistin bayrağını tutuşturmalıyız. Peki. Bir Dünya Gazze'nin çocuklarıyla beraber. Cüneyt Sezer çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağolunuz, varolunuz, eksik olmayınız. Kıymetli izleyicilerimiz, Dijital İntifada programında bu hafta Cüneyt Sezer misafirimizdi. Yeniden görüşebilmek temennisiyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Minnetle, selam ile. Hoşçakalın.